Thank Merhaba kainat. Bugün 18 Şubat Pazartesi. Yıl 2013, ay 2, gün 49. Kasım 103. 1434 Hicri Rebiyü'lahir 8, 1428 Rumi Şubat 5. Türkiye'nin NATO'ya girmesi 1952. Fırtına. Kuşların çiftleşme zamanı. Günün tarihi. 46 yıl önce bugün 18 Şubat 1967'de ünlü Amerikalı fizik bilgini Robert Oppenheimer 63 yaşında öldü. 449 yıl önce bugün 14 Şubat 1564'te dünyanın en büyük sanatkarlarından biri olan heykeltıraş Michelangelo 89 yaşında Floransa'da öldü. Mimar, ressam ve şair olan Michelangelo Buonarroti birçok esere imza atmıştır. Musa, Davut, Pieta adlı eserleri heykel sanatı açısından Dünya harikaları arasında sayılır Yemek listesi gün 49 Çorba, balık pilaki, patates aşlama, yeşil salata ve helva Büyük, Büyük saatli, saatli marif, marif takvimi, takvimi. herkes. Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete başladı haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz Ömer Madracan, Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın, günaydın. Yok ona ya da bir günaydın demiş olduk Bugün 80 yaşında Yani hem sanatçı olarak hem aktivist olarak hem müzisyen olarak oldukça ilginç bir kimliğe sahip bir kişilik olarak yok 10 80 yaşını devirmiş durumda. Hafta boyunca ondan bazı onunla ilgili kendisinden ya da onunla ilgili bazı şarkılar çalmaya çalışacağız size. Bugün onun 80. doğum günü sanatının, müziğini ve belki de Son zamanlarda en çok ön plana çıkan aktivizmini çıkaracağız. Son bir sene içinde on yıldan fazla yapılabilecek işi ortaya koymuş olduğunu söyleyebiliriz. Ve günün en can alıcı konularından biri olan kaya gazı, fracking denen olaya karşı özellikle New York'ta büyük bir mücadele veriyor. Oğlu Sean Lennon'la birlikte ama başka şeyler de yaptı. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle yalnız şeye bir bakalım. Ee, tarihte bugün neler olduğuna kısaca bakalım. 1957'de, pardon 37'de e, bir yasak kararı gelmiş İstanbul'da. Eşekle nakliyat yasaklanmış. Bu iyi bir haber. 1941'de ise 16 yaşın üzerindeki erkek çocukların maden ocaklarında 12 yaşın üzerindekilerin tekstil sanayiinde çalıştırılmasına ilişkin kararname çıkmış. 1957'de Kenya istiyancılarının lideri Dedan Kimati, Britanya'nın sömürge ...koloni yönetimi tarafından idam edilmiş... ...bu sanır, sınırsız sayıda işkence ve idam olayının sonlarından biriydi... ...1979'da da bugün Sahra Çölü'ne... ...Cezayir'in güneyinde Sahra Çölü'ne ilk defa kar düşmüş... ...bu da kayıtlı tarihte görülen ilk olay olarak karşımıza çıkıyor... ...evet... Şimdi bugünün e, önemli e, haberi de daha doğrusu andığımız yaptığımız anma yok onu yok ona, ona sanata müziği ve aktivizmiyle çok önemli işler yaptı ve özellikle de fracking denen kaya gazı olayına büyük bir karşı mücadele verdi ve e, öncelikle e, onun arkasından da Julian Assange'in Sence bir ödül verilmesini... WikiLeaks kurucularından kurucusu Cudine sence onur ödülü verilmesi, cesaret ödülü verilmesine öne ayak oldu. Ayrıca büyük bir Londra'da retrospektif bir sanat sergisi açtı, Serpentine Galerisinde. Ondan. Geçen haftada Kunsthalle şiirinde Frankfurt'ta ondan da büyük bir ünlü galeride bir sergi daha açtı. Ve Plastik Ono Band de beraber oğlunun da içinde bulunduğu Sean Lennon'ın konserlerine devam etti. Yani Hezarfen nitelikli bir sanatçı. En önemlisi de fracking'e karşı yani kaya gazı çıkarılmasına karşı... Birkaç yıldan beri büyük bir mücadele veriyor. Önce billboardlar, outdoor bu şeyde sokak platformlarında evet. ve New York Times'da tam sayfa ilanlar verdi. Nation dergisinde de ve aynı zamanda da Imagine There's No Fracking diye bir bildiri de ilanlar da böyle çıktı. New York valisi Andrew Cuomo'ya. Yoko ve Sean diye imzalı, oğluyla beraber imzalı, bir frackingin kaya gazı çıkarmasının olmadığı, yatay kırılma, şist kayalarının kırılmasıyla e, çıkartmanın olmadığı bir şeyle cevap, e, bir dünya olduğunu düşünün dedi. Ondan sonra da sanatçılar frackinge karşı 200'den fazla aralarında Salman Rüştü, Jeff Koons, Alec Baldwin, Martha Stewart, David Geffen, Anna Hathaway, Jimmy Fallon ve Lady Gaga'nın da bulunduğu ki Lady Gaga'nın 34 milyon Twitter takipçisi var. Onlarla beraber bir 50 binden fazla imza toplayıp Mario Cuomo'ya da bir dilekçe verdi. Evet buradaki gelişmelerde artistagainstfracking.com sitesinden görülebilir. Takip edilen... Yeni televizyonlarda da ilanlar vermeye devam ediyor ve şeyimiz bitecek diyor yani yakacak musluklardan sadece yanan su çıkacak diyorlar. Çok Biz temiz enerjiye gerçekten ihtiyacımız var yoksa fracking denen yöntemle kirli suya değil diye karşısında da Donald Trump var gorsalları yapan İskoçya'da şeylere karşı çıkan inşaatçı Donald Trump var. O da fracking istiyor. Peki böyle devam edeceğiz. Yok onu konuşmaya da aralarda devam edebiliriz. Sonra bir günaydın dedik. Ve şimdi günün en önemli haberlerine de kısmen geçebilecek zamanı buluyoruz. Özellikle dün eee Washington'da Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük iklim felaketi karşısında durmak üzere en büyük gösteri yapıldı. Bu medyada çok fazla yer almamakla beraber 50 bin kişiden fazlasının da toplantıya katılmış olduğunu Amerika'nın dört bir tarafından gelen insanların ee, yani en az 35 bin ama 50 binden fazla da rakam da veriliyor biz de izledik onu size anlatacağız Hem New York'tan oraya giden arkadaşımız Mahmut Boynu delikle beraber takip ettik Hem de live stream denen olaydan internet üzerinden takip ettik bunu sizinle paylaşacağız Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde gerçekleşti bu eylem. İklim aktivistleri, çevreciler, yerliler, köylüler, Amerika Birleşik Devletleri'nin boydan boya geçecek olan bu kumul petrolleri boru hattına yani Keystone XL'e XL e ve Kaya Gazı'na karşı çıkan en az 35 bin kişinin Beyaz eve doğru yürüdüğünden bahsediliyor. Evet Bill e, bu, bunu organize edenlerin başında geliyor. 350.org kurucusu. Bu bugündü diye bir yazı yazmış. Kısaca nihayet güçlü bir şekilde kararlı azimli bir şekilde hareket iklim değişikliğini durdurma hareketi ilk defa bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük iklim değişikliği gösterisi ve toplantısıydı. Bizim hesabımıza göre 50 bin kişi Washington Anıtı önünde toplandı. Ondan sonra da beyaz eve yürüdü. Ve başkan Obama'nın Keystone Excel boru hattını durdurması, bloke etmesi ve ondan sonra da sözünü, sözlerini verdiği vaatleri tutup iklim eylemine geçmesi için yürüdü. Çok önemli şeyler, konuşmacılar da vardı. Ben Jones 20 yıl sonra bundan, tek hatırlanacak başkanlık kararının bu olacağını, Keystone'la ilgili olacağını söyledi. Milyarder, milyarlarca doları olan Tom Steyer'ın yatırımcının, adlı yatırımcının, ben buraya kendim geldim, beni kimse davet etmedi diyen Tom Steyer da şey dedi, bu berbat bir yatırımdır, herkesin adına dedi, olabilecek en kötü yatırımdır dedi. Kızılderili Reislerinden Jackie Thomas da asla Batı'ya, Pasifik'e geçirmeyeceklerini bunun söyleyen bir konuşma yaptı. Bütün bu konuşmaları olmayan, hiçbir zaman kendilerinin olmayan toprakları sonra, 50 yıl sonra bize vereceğini söylediler. Bunu kabul etmeyiz, petrol içemeyiz diyenler, kızın yerli reisleri oldu ve artık büyü bozulmuştur. Lobiciler, petrolcüler, kömürcüler geriliyor. Biz geliyoruz dediler. Michael Brown mesela Sierra Club'dan ve kalemi çıkar, imzalayın başkan dedi. Ve Beyaz Eve yürüyüş gerçekleşti. Bir evet. de çok önemli kızıl derili davullarıyla ve şarkılarıyla geçen yürüyüşte tepede de bir ...kartal uçmaktaydı... ...Amerikalıların ve özellikle... ...tabii yerlilerin... ...en önem verdikleri simgelerden biri... doğadaki. ...ilginç bir evet, durumda. ...o da ilginç bir görüntü ortaya çıkardı... ...Michael Brun'a biraz daha değinecek olursak... ...Michael Brun'un yaptığı konuşmasında gayet optimist bir... E, ...tavır sergiledi ve... ...Başkan Obama'yı da çağırdı aslında... E, ...Başkan Obama'ya... ...gel bize katıl... ...bize önderlik et ve iklim değişikliği konusunda... ...seninle beraber savaşalım dedi... Ee, ve Bay Başkan senin musluğundan akan su ateş aldığı zaman ne yapacaksın diye sordu aynı zamanda Başkan Obama'ya. Fakat bu sıralarda da Başkan Obama e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Bahçeye çıkıp selamladı diyorsun Beyaz Ev'den. E, hayır. Hayır, hayır de bir yer, ya, Sabahleyin Donald Trump hani golf sahaları yapan Hı. ve şu anda da Fraking'e merak salmış olan meşhur iş adamı. Ee, galiba Donald Trump'ın golf sahalarından biri de olabilir bu golf sahası. Ee, bu golf sahasında dünyanın en fazla kazanan sporcusu olan Tiger Woods'la beraber golf oynadı. Hmm. Böyle bir orada durum vardı. Yani. Evet orada değil, orada olmadığına dair haberler var ama gayet e, renkli, gayet kalabalık gayet enerjik bir eylem gerçekleşti. Işte. İlk defa önemli. bir hareket oluyor. Yani iklim hareketi doğdu. Bundan sonra yapılacak olanlar da... ...birçok bir çok planda geliştirdik... ...diyor Bill McKibben. Ama onları... ...şimdi herkese katılan... ...herkese teşekkür ediyoruz. Ve diyor ki Bill McKibben... ...elbette bu katılan liderler... ...hepsi çok önemliydi... ...ve çok çok önemli konuşmalar yaptılar. Ama asıl olay bir kişiydi. Gerçek... Nahramanı olayın sizdiniz diyor. Yani onlarsız olmazdı. Hip Hop Kalkus'tan mesela Lenek Lennox, Lennox Yearwood ya da Sierra Club'ın başkanı, yöneticisi Michael Brune olmasaydı bu hareket olamazdı. Bu dünkü yürüyüş ama hareketler aslında halkların işidir. Ve her şeyi bir yana bırakıp bu çok daha kolay Olurdu evde oturmak Çok daha kolay ve çok daha Sıcak olurdu bu müthiş Bir soğukta da gerçekleşti Çünkü 4 saat orada oturdular Yürüdüler dinlediler Konuşmacıları Fakat bu momentum Yakalandı moment Bu tarihi gün gerçekleşti Bununla ilgili bilgilerimizi Bilgileri yakında Duyurmaya başlayacağız Ama şimdilik Herkese D.C.'ye gelen, Washington'a gelen herkese teşekkür ediyoruz. Ve ülkenin dört bir tarafından da dayanışma gösterileri yapanlara da teşekkür ediyoruz. Dedi ki benim saydığım kadarıyla en az 16 ayrı eyalette 50'nin üzerinde e, şey gerçekleşti. Otobüs seferi? E hayır destek, destek gösterdiği evet. mitingleri yapıldı. Çünkü e, otobüs seferleri de gerçekleştirildi gene aynı şekilde. New York'tan ve diğer eyaletlerden New York başta olmak üzere Washington DC'ye gelen oldukça renkli bir gösteri ortaya çıktı ama asıl benim dikkatimi çeken bu gösterilerde ki ben konuşmaları gösterilerde atılan nutukları sevmem fakat buradaki konuşmacılar hem kimlikleriyle hem de söyledikleriyle gerçekten ön plana çıkan konuşmalar gerçekleştirdiler evet onları şimdi size daha sonra hem Mahmut arkadaşımızın tesinden hem de çeşitli kaynaklardan size duyurmaya çalışacağız. Ama şimdi bir dönüp e, günün bunun dışındaki haberlerinin bir özetini verelim. İklim değişikliği obezite ve şeker hastalığını arttırıyormuş. Aynı zamanda e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle yönü değişen hava akımlarının, jet akımlarının Türkiye'de şiddetli yağışlara sebep olduğunu söylemiş. Bir daha haber takibi yapalım. Maalesef bu Irmak Reyhanoğlu sele kapılmıştı Antalya sularında bir aile. Onun küçük kızı da maalesef vefat etti. Ölü olarak bulundu. İklim değişikliğinin Hayatımızı derinlemesine etkilemesinin çeşitli örnekleri sürekli olarak karşımıza çıkıyor zaten. Bundan, bunlardan bahsetmeye devam edeceğiz. Ee, Kuzey Kutbu'yla ilgili, ya yani iklimle ilgili fevkalade endişe verici haberler de devam ediyor gelmeye. Özellikle mesela Kuzey Buz Denizi'ndeki... Buzların çöküşü artık kapımıza dayanmış durumda son bir yapılan e, araştırma sonuçları gözlemlerle, uydu gözlemleriyle geldi. İkincisi de permafrost denen sürekli donmuş tabakadaki çatlaklar ve oradan sızan metanların öyle bir bilim insanları yeni bir şey keşfetmişler ki e, eski karbonlar, bu donmuş tabakaların içinde erimiş kitlenmiş olanlar güneşe çıktığı zaman %40 daha fazla karbondioksit veriyormuş bakteriler öyle çalışıyormuş bu da çok saygın bir dergide çıkan çok bürkütücü maalesef bir haberdi bu arada da Fracking demişken de Obama'nın ...danışmanı olarak çalışan... ...en önemli bilim... ...insanlarından biri... ...Profesör William Press de... ...biz ancak fracking kurtarabilir... ...kaya gazı kurtarır... ...yoksa ucuz enerji elde edemeyiz... ...gibi bir açıklama yapmış... ...Observer gazetesine... ...Britanya'dan... ...yani Obama'nın... ...iklim değişikliği hedeflerini ancak... ...fracking yoluyla gidebiliriz... ...diye fevkalade endişe verici... ...bir başka haber daha geldi... Özetlerimizde ne var başka? Pakistan'da korkunç bir bombalı saldırı haber var. Evet Pakistan'ın güneybatısında Ketla'da bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 81 kişi ölmüş. Buradaki sektör çatışmaları devam ediyor. Ee, ve yine Irak'ta e, yetkililer Bağdat'ın Şii mahallelerinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen e, saldırılarda yaklaşık 30 kişinin öldüğünü ve yüz aşkın kişinin de yaralandığını bildiriyor. Yani birbirinin kopyası gibi görünen saldırılar gerçekleşmiş. Hem Pakistan'da hem de Irak'ta böyle bir durum var. Suriye'de ise çatışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu hafta sonunda Halep Havalimanı civarındaki çatışmalarda 150'den fazla kişinin öldüğünden bahsediliyor. Böyle bir durum var. Ee, Avrupa'da da Avrupa. at eti skandalının evet. boyutları da genişlemiş ve dönere takılan etlerde de at ve domuz etine de rastlanmış. Almanya'da skandal büyüdükçe büyüyor. <gülüyor> Böyle bir şey var. Günün en önemli üç şeyi de var. Onlardan da bahsedelim. Üç ayrı göz bahsetmek mümkün. Bunlardan birincisi... Vatan Gazetesi'nde başka gazetelerde de var ama Vatan'dan alalım. Ekonomi Bakanı çağlayan Alman devine gözdağı vermiş. Yani Volkswagen'a hem çok sat hem yatırım yapma etik diye bir şey var demiş. Volkswagen'e yatırım yapma sinyali vermiş. Bu ilk gözdağı buydu. İkinci gözdağıysa ise İngiliz bilim adamı Darwin'i. Ee... Ve onun teorilerini uygulamada kullanan bilim insanlarına ve tüm sıradan insanlara. Evet bilim ve bilim tekrar söyleyeyim üçüncü defa olsun bilim e, sanayi ve teknoloji Bakanı Nihat Ergün Darwin'in evrim teorisine itirazını çok açık bir şekilde di e, dile getirmiş. Kardeşim demiş e, bu bir inanç değil ki bilimsel teori. Bilimin inancın yerine koymaya çalış e, çalışırsan çatışma çıkar demiş ve bu çatışma durumundan da. E, bir şekilde bahsetmiş ve e, Nihat Ergün Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde meydana gelen Tanrı parçacı araştırmasına mesafeli duan, duranlara da karşı çıkmış. Diyelim ki evren büyük bir patlamayla yaratıldı demiş ve din adamlarının kaygılanmasına gerek yok bundan demiş. Bu patlamayı kim yaptı? Arkasında irade Allah'ın iradesidir. İnançlar bilimsel gelişmelerden zarar görmez demiş. Tanrı yoktur demek bilimsel değil ama Tanrı'ya inanmıyorum demek bir tercihtir demiş. Bu da ikinci gözdağıydı İngiliz bilim adamı Darwin'e gelen ve üçüncü gözdağı ise Cemil Çiçek'ten geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de yeni anayasa için hala imkan bulunduğunu söylemiş ama siyasetçi sınavdan geçiyor demiş. Anayasa yapmazsak, yapamazsak kriz bizi boğar, ışıklar 3'e kadar yansın demiş. Bu da Radikal'in özel haberi. Bu gördağı da hemen hemen herkese e, verilmiş gibi oluyor. Böyle bir durum var işte. Üç ayrı gözda İki de e, önemli şeyden bahsedelim. Bir tanesi, e, şeyde e, Türkiye'de bu çok. Eşref Bitlis e, davası, Eşref Bitlis dosyası Türkiye'de en yüksek rütbeli e, bir orgeneral jandarma genel komutanına yapılan suikastla ilgili dosya zaman aşımına uğramış. oğlu Tarık Bitlis'te bu dosya kurumların geçmişiyle yüzleşme gücünü gösterecekti demiş. 20 yıl sonra kapanmış. Sistem geçmişle yüzleşecek güçte değil demiş hakikaten de gayet sıkıntı verici bir durum bu. Bir başka zaman aşımı skandalı de e, milliyetin özel haberinde var. Gökçer Tahincioğlu'nun tek ayağı boşlukta duran oyuncak dolabının üzerine devrilmesi sonucu ölen Serban Karahan adlı küçük çocuğun 4 yaşındaki 100 kiloluk dolabın altında ölen 4 yaşındaki Servan'la ilgili davada hukuk tarihine geçecek. skandallar zinciri yaşanmış. Hem zaman aşımı skandali olmuş, hem tebligat skandali olmuş, hem de bir bilirkişi skandali olmuş. Bu iş böylece kapanmış. Türkiye'deki haberler aşağı yukarı. Özetleyeceğimiz haberler bunlardan ibaret araya geçiyorum bunun üzerine. Açık Gazete <Gülüyor> just like you Bu iş o kadar kolay değil. Bizi çağırma, beni çağırma girecekler. The Ballad of John and Yoko, John'la Yoko'nun baladı hikayesi, şarkısı evlenmelerinin hikayesini John Lennon yazmış olan işte güzellikte bir şarkı, sözleri ve müziği itibariyle bence ve bunu Yoko için yazdı şüphesiz. Tabii başta nerede, nasıl evlenebileceklerini de konuşuyorlar. Sonunda zor bela Paris'e gidiyorlar. Oradan sen civarında e, balayı. E, tamam diyor o zaman işte bir dostları Peter Brown arıyor. Cebeli Tarık'ta evlenebilirsin İspanya yakınlarında. O kadar kolay değil Tanrım. Benim Tanrım beni çarmıha gelecekler filan diyor. Amsterdam, Hilton'a da geçiyoruz. Oradan biz bir hafta yatağımızda kalıyoruz. Gazete soruyor. Ne yapıyorsunuz yatakta diyor. Ben de diyorum ki birazcık kafamıza huzurlu bulmaya çalışıyoruz diyor. İşte evet bed, Amsterdam'da değil mi? Bed-in olayı ünlü. Barış için işte. Ondan sonra da bütün zor günler için para biriktirip bütün giyecek, giyeceklerimizi de yardım kuruluşlarına dağıtıyorlar. Geçen dünya akşam hanım dedi ki... E, zavallı da oğlan. Sen öldüğünde yanına hiçbir şey götüremeyeceksin ki ruhundan başka bir düşün bunu dedi diyor. Oradan Viyana'ya bir hızlı geçiş. Bir torbadan çikolat çikolatalı kek yemek gazetede dedi ki yazdı ki kafasına vurdu yok o bu John'un. Acaba ne yiyor torbanın içinde diye diyorlar değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çikolatalı kekmiş. İki, i̇ki guru bunlar sanki uyuşturucu çekmiş iki guru kıyafet değiştirmiş iki guru gibi dolaşıyorlar demiş. Yani kolay değil bu işler Tanrım bildiğiniz gibi diyor diyor. Ama sonra Londra'ya dönerlerken. İkinizi de burada geride... ...geriye dönmüş görmek güzel... ...diyorlar. Böyle bir hikaye. işte Berladovcan'ın Yoko... ...80. yaşında... ...Yoko'ya bir kez daha... ...günaydın diyelim ve dönelim. Açık Gazete burası. Açık Radyo'da... ...94.9'da ve şimdi dün akşam yaptığımız... ...kayıtlara biraz kulak verelim. Mahmut Boynu Delik bildiriyor Washington'dan bize. Yalnız önce şunu söyleyeyim... E, ...hocam... E, ...burası o kadar kalabalık değil... yani. Hani umduğumuz kadar kalabalık değil. Evet. Olsa olsa bir 20 bin kişi falan vardır. İnsanlar hala gelmeye devam ediyorlar ama hani öyle bir şey olmayacak. Devasa bir topluluk olmayacak. Evet. Hani bilemediniz 25 bin falan olur. Yani şey yapmak da de çok zor ama çok çok etkileyici bir kalabalık değil. Burayı biliyorsunuz bir de meydan olarak da çok şey. İnsanlar kayboldu ama hava soğuktur ondandır belki Mahmut abi. Hava da çok soğuktu yani hava da baya böyle bir nefes kesen soğuk var herkes yağmur yağmuyor ama şey yani ben 3 kat falan sarılmıştım bugün kapşonlar böyle vermeleler falan. Evet, belki, e, istersen Mahmut biraz yoldan başlayarak e, tamam, tamam. anlatır mısın lütfen Şimdi, e, gayet organize bir şekilde bizi getirdiler buraya 10 gün öncesinden başlamışlar e, benim aldığım bilgiye 150-30 kalktı 30 eyaletten bunun 15 tanesi sadece New York'tan gelecekti ...mahalle mahalle bölmüşler. Mahallede miyim de... ...gün 4,5 yerinden hareket... ...duruşturuldu. Bizim bölgeden... ...4 otobüs olarak kalktık. Ee, i̇nsanlar... ...gayet hazırlıklı. Bir gün önceden zaten... E, ...atış atölyeleri yapılmıştı. Gönüllü atış atölyeleri... ...de insanlar davet edilmişlerdi. Ee, ve herkes... ...kendi akışını yapmış. Yaratıcılıklar özendirilmiş. Öyle basmak alıp sloganlar mümkün olduğu kadar yok ortalıkta. Yani bir sonradan çıkmış gibi posteller, insanlar yok. Bizim otobüslerde çok yaşlı insanlar vardı. Birazcık benim şey oluyordu. Fakat sonra otobüste gençler çıktı ortaya. Çok güçlenmemek e, elde değil. Lise öğrencilerini getirmişler. Global Kids diye bir organizasyon. Evet. Bunlar New York'un değişik e, liselerinden, devlet liselerinden gelme çocuklar kendi okullarında e, iklim kozaları oluşturmuşlar. Ve o kozalar olarak ee, hem bugün taşıyıcılığını e, yapacaklar okullara ee, burada ne olup ne diktiğinden anlatacaklar çok e, heyecan verici şeyler söylediler yani her birisi kendi okullarında kendi bölgelerinde bütün için neler yaptıklarından yaptılar yani bu işte okullara solar paneller güneş panelleri yerleştirilmesi için, işte dünaların içi dünalar halinde çevrilmesi falan gibi çok hani küçük adımlar bile olsa bunu <gülüyor> öğrencileri yapıyorlar. Ee, buraya geldik ee, işte bir yarım saat önce falan. İnsanlar gruplar halinde ayrılmışlar, gruplar halinde tekrar toparlandılar. Tabii New York'tan gelenlerin özellikle balık e, koymaya bir mesajları var. New York eyaletinde. Kaya gazı aktarmalarının yasaklanmasını talep ediyorlar. Onlar önemli bir grup. Yani bayağı bir kalabalık grup olarak bir fotoğraf çektirdiler valiye göndermek üzere. Evet. Az, e, geldik meydanda şu anda. Aşağı yukarı 25 bin kişi var. Çok renkli bir kalabalık. Bir konuşma <gülüyor> gerçekleşiyor. Her tarafın insanlar var. Ve çok renkli e, Afişler beyaz afişler hazırlamışlar, pankartlar hazırlamışlar, kendi vücut şeylerini, yap e, tişörtlerini yapmışlar. Mahmut, Ve, ma e, Mahmut, şu... konuşmalar başladı. İlk önce, kauttan, e, biliyorsun, Rahi, ben, Rahip, ben, bir pop kalktı. Ben ilk konuşmacı videosu, müsabakanatı lan. Rahip, Rahip, Rahip Lenex, ilk konuşan. Evet. Ve, e, İzleyicilerden çok şartlı bir e, filtre kalıyor. Baya böyle kıpır kıpır insanlar. E, yani şimdilik iyi gidiyor. Şimdilik iyi gidiyor. Evet. İlk önce e, bu Hip Hop Kalkısı'tan Rahip Lennox e, konuştu. Biz de... <gülüyor> evet. E, çok hareketli ve e, işte o... Evet. Evet. Böyle ajitasyon evet. şey yapan e, biraz şov, şovla şovla karışık. Çok Deşeli bir abi. Evet. Siyahi kilisenin Ondan... geleneği bu tabi aslında. Martin evet, Luther King'den bir. İnsan hakları de. aktivisti galiba Evet mi? Evet evet. İnsan hakları aktivisti ve Martin Luther King'in Junior'ında izinden giden bir ekolün temsilcisi yani. Evet. Kim olursanız olun. Gay e olun, zenci olun ya da kadın olun. Ola noktalarda falan başka yerlerden gelen e, gruplarla şey yaptık. Orada mesela bayağı ee, kilise ağırlıklı gruplarında bu işe el attıklarını gördüm yani yanılmıyorsam olmuyorsam e, 5-6 otobüs dolusu da e, kilise şeyde böyle kilise söylemleri falan olan e, şeyler vardı sloganlar taşıyan arkadaşlar vardı onlar hani Tanrı'nın yarattığı bir şeyi biz nasıl bozuyoruz falan filan anlamında şeyler taşıyorlar Evet. Mahmut bir de şeyi soracağım. Şimdi bu çok enteresan bir ilk defa bir araya gelen bir gruplar arası koalisyon var. Yani evet, evet. yani çiftçiler, toprak sahipleri de var kuraklıktan perişan olan ya da evleri giden bir takım kıyılardaki ev, ev sahipleri var ya da Alaska'nın yerli e, ...komünotelerinden insanlar var. New Orleans'de işte Katrina gibi... E, ...daha sonraki fe, felaketlerde zarar görenler. Enteresan bir ko koalisyon yani. Evet tabii artık yani bu olay sadece biz... E, ...hani entelektüellerin karşı çıkması gibi değil. Burada... Ruslan bir kasırgasından mağdur olan da ciddi sayıda insan getirdiler buraya zaten. E o insanlar artık meselemin ciddiyesini anlamış oldukları gibi anlatmaya da hazırlar başkalarına da. Yani bu olay e, hani böyle Allah'ın bir şeyi değil bir e, cezalandırması değil. Bir şekilde insanlar senelerdir yaptıklarının bedelini ödüyorlar. Tabi bedel olarak da en en Başta daha garibanlar ödüyor. Ödemeye oradan başlanıyor. Ama sonuç olarak toplumun tüm kesimleri bu çevreye bedel ödemek zorunda kalacaklar. Onun e, farkına varmaya başlayacaklar bile ümitli olmak lazım. Hani ne kadarı e, bu işin farkında veyahut da durumun vehameti farkında veyahut da alınacak tedbirlerin bedelini ödemeye hazır e, onu bilemiyoruz. Ama dediğiniz gibi olay sadece bir grup e, entelektüelin karşı çıkması olayını çoktan aşmış durumda. Evet öyle marjinal diye söylemek lazım. Yani hala e, bu e, organize olan gelen gruplar arasında üniversiteler bayağı ağırlıkta öbekler haline toplanmış. İşte yeilden falan falan gibi e, kalburüst üniversitelerinden e, insanlar toplanıp e, pankartlar altında yürüyorlar İşte green day e, carbon free Topf falan gibi e, şeyler var her zaman gibi e, sosyalist arkadaşlar var e, onlar birkaç yerde bayrak açmışlar onu gördüm müsler karşıtları var. Ben bugün Gülen Güneş. Evet. Bayrak böyle bayağı görünüyor sağda solda. Yerliler var mı yerliler? Vallahi pek öyle göze çarpan bir şey de yok. Herhalde önde falan mı? Ben şimdi rahat konuşmak için epeyce arkada duruyorum hocam şeyde. Evet. Ee, Kalabalığın arkasında duruyorum. Vardı gelecek. Yani Kanada'dan özellikle yerli dostlar gelecek. Onu okumuş haberde gelmiştir. Evet. Ee, çünkü bu bugünkü. Toplantının esas şeyi biliyorsunuz ki son kesin olarak engellendi. Yani evet. öncelikle anla Erteleme kararının nihai olarak engellemeye çalışılması ve logan olarak e, ki son e, daha ağır. Evet. Onun için Kanada'daki bu yerli gruplardan. Temsilciler gelmiş olmaları toplantılarda, onlar da organizasyon konseptleri falan da varlar geldi. Evet. Ee, Mahmut istersen e, şimdi bu ilk izlenimlerden sonra biraz e, seni de rahat bırakalım e, olayın içine gir izle konuşmaları sonra tekrar biz bir seni bir ara arayalım tamam. devamını tamam. getirelim neler oluyor neler bitiyor bir genel değerlendirme. Çok teşekkürler şimdi tamam, bu izlenimler için görüşmek Buyurun. üzere. Evet, Mahmut Boynu delik, yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta bulunuyor ve kendisi gidip otobüste bu örgütlenmeye katıldı ve Washington D.C'de yapılan. Bu şeye katıldı. İlk izlenimleri Mahmud'un biraz daha karamsar yani beklendiği kadar başta konuştuğumuz gibi bir on binlerce kişinin katılacağı tarihin en büyük etkinliği üzerine konuşuyorduk. Fakat ilk devasa Washington'daki anıtın da önündeki... Büyük devasa alanda biraz küçük ve az sayıda kalmış gibi görünüyordu. Hem hava soğuktu hem de e, Mahmut Boynudeli'nin New York'tan Washington D.C.'ye otobüslerle beraber bir kafilenin içerisinde gelmesi gibi bir durum söz konusuydu. İlk görüşleri dediğiniz gibi biraz karamsardı fakat ondan sonra e, hem de eylemin devamında... ...daha imser bir tavır sergiledi. Evet, Yok, daha... Ondan sonra da zaten... ...Kızılderilileri yerlileri görme... ...imkanı da oldu. Rahip Lennox... ...Yewood'dan ondan sonra... ...Kızılderililer yerler... ...Sykuz kabilesi... ...First Nations'dan konuşanlar oldu... ...Jackie Thomas ve başka... ...liderler... ...senatörler ve... ...milyarderler... ...de konuştuktan sonra bayağı ciddi... ...Crystal Lehman... ...Mesela Cree... Ulusundan, Alberta'dan gelen delilerin konuşunca durum hava değişti. Ve hatta sonunda da 50.000 bin kişiden fazla insanın da katılmış olduğu gibi bir duruma e, geldi. Mahmut'un da morali yükseldi. Bizim de. E, zaten pek düşmemişti biz. Çünkü bir yandan da livestream denen olaydan takip ediyorduk ve biz Mahmut'tan daha iyi, ilginç bir şekilde teknolojik gelişme dolayısıyla daha net görebiliyorduk. İnternet üzerinden kalabalığı e, ve büyüklüğünü işin ve ondan sonra da kızıl yürüyüşe geçirdikten bir süre sonra Mahmut'la tekrar bağlantı kurduk. Tepede bir kartal uçuyordu. Aşağıda kızılderli davulları ve yürüyüş durumu ve çok görkemli bir durum vardı. Şimdi tekrar ikinci bölümde Mahmut'tan sonuna kadar yürüyüşün ne, neler olup bittiğini kısaca izlenimlerini alalım. Tekrar bağlandık. Alo. Alo, ne haber? Bizim de almak üzere. E kartalı gördün mü kartalı? Ha <gülüyor> gördük gördük. Ya inanılmaz bir şey aslında. <gülüyor> Çocuk bu Amerikalılar ya. Ama sen neye bakıyorlar? Polis polis helikopteri mi geçiyor tepemizden diyordum. Her kartal geçiyoruz. Herkes kartala bakıyor. E ama ya kızıl derilerin <gülüyor> Yani Hrant Dink'in cenazesi gibi bir şey oldu yani. Güvercin gibi orada <gülüyor> nasıl? <gülüyor> yani kızın... Ne oldu hocam? Ee, bu evet. da yürüyüş koluna da geçtiğimiz zaman Beyaz Sarayı önüne tabii kalabalık daha iyi anlaşıldı. Epeyce bir kalabalık var. Evet. Yani resmi olarak 35 bin kişi olduğunu açıkladılar. Evet. Ondan sonra fena değil yani bu soğuk havaya rağmen bayağı dolu dolu sokaklar. Yani o korteş halinde yürünür biz beyaz saraylarına doğru caddede bir baştan bir başa alabildiğine insan doluydu. Evet çok uh... fena değil yani şey olarak. Evet soğuk evet. olarak memnun halinde herhalde halinde inşallah ıı, şeyini bulursun. ...karşılığını bulur Beyaz Saray'dan. Ee, Mahmut abi şimdi tam olarak nereye doğru gidiliyor? Beyaz Saray'ın önünde misiniz hala... ...yoksa... Bir Yok Beyaz Saray'ın etrafı dolaşıldı. Tekrar başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Yani Washington manasının önünde zaten... ...büyük bir ihtimalle artık dağılınma... ...nafısına geldi. Zaten soğuktan... ...insanlarında dayanacak halde kalmadı. Evet. E, bayağı soğuk ortalık herhalde. E, bir ara... ...karımlar da atıştırıyordu. Şey oldu yani... <gülüyor> Nefesim falan kesildi bir ara. Şimdi biraz güneş var ama rüzgaresinde çok yakıyor. Evet, 35 binin üzerinde olduğunu Michael Brunda Sierra Club yönetim yöneticisi, baş yöneticisi de söyledi. Ee, ve Aha. yani. Biz dinlediniz mi oradan konuşmalar hocam? Evet, dinledik. Hepsini dinledik hemen hemen. Ha ha ha. Ee, yani o şeyin konuşması çok e, ilk bir yerli bir kadının kanadolu yerli kadının konuşulduğu Jackie Thomas çok coşkuyla karşılandı. Yani o evet. çok sıcak bir temas kurdunuz herhalde. Evet ve o, o yani duygusal bir an oldu falan öyle şeyler. <gülüyor> Bir de, o e, zaman benden daha net dinlemişsinizdir konuşmaları orada şeyde, Evet deneydi. ama ge, e, onu yaptık öyle de e, belki daha iyi internet üzerinden takip etmek live stream dedikleri yöntemle daha iyi takip etmek mümkündü ama şahsen benim aklım ve kalbim oradaydı. Yani yürüyenlerle beraberdi doğrusu. Evet yani iyi bir, iyi bir duygu. Yani bizim tabii ben hani Amerika'da böyle bir gösteriye katılmışlığım yok. Türkiye'dekilerle kıyaslama yapmak durumundayım. Her şeyden önce çok çok şenlikli ve çok çeşitli bir kalabalık var. Evet. Yalnız yani, da Fransızken rahipleri yürüyor, kahverengi giyiyorlar. Öte yandan vegan grup geçiyor falan filan. Yani de bizim alışık olmadığımız bir şey. Böyle evet. çok neşeli sloganlar atıyorlar. Birisi bir şey uyduruyor. Belli yani. Üç dakika sonra bir bakıyorsunuz yayılıyor şeyde. Son derece melodik hip hop şeyleriyle, ritimleriyle falan. Bir yani tane cümleden bir tane neşeli bir slogana dönüşüyor ve herkes tarafından verirseniyor, tekrarlanıyor. Evet. evet. İyi de yani şimdi tabii eee fosso 6 David Bruce Bruce Brown'un şey yaptı. Şey Michael Michael Brown. O söyledi. Yani evet hoca yani ne söyleyeceğini dinledik bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacağınızı göreceğiz dedi. Evet. Al eline elinize kalemi ve çak imzayı. Yani artık şeyi yok. Tabii buradaki esas Mesela bu Amerikan dağlı artık şey gidiyor herkes hocam şeylere Aa, bitiyor yani otobüslerine doğru falan giriyorlar herkes renklemi <gülüyor> ee, Amerikalılara farklı kuruyorlar bizim alışıyor buradan o da böyle bir rasyonel temele ekonomik temele oturtmaya çalışıyorlar yani bu e, taşılan cevizlerde de bunu görüyoruz mesela hep Cleveland gibi morcab şeyi yani bu İskiştan boyutunu sürekli ön plana çıkartıyorlar. Evet. Bu şeyler de, konuşmacılar da, o arada bir şey, o bir miydi o? Efendim? Efendim? Duyamadım ne, neyi sorduğunu. Konuşmacılardan bir tanesi mıydı? miydi? Radnader'i görmedik, onu izlemedik. Ha, bir tane bir şey çıktı, ortalarda bir konuşmacı çıktı, yeşil böyle şey var Yaşlı bir adam ben Nadir fırsat nedir olduğunu tahmin ediyorum Aa, ama emin değilim. Onu o mesela olur. şey boyutundan getirdi. Yani yatırımın rasyonelliği boyutundan ya bırakın bu ki ki son şeyini fiyatlarını rasyonel değil. Ben yatırımcı olarak önermezdim söylüyor. Ha, o bir şeydi. Evet, o e, e, Mahmut, o, o bir profesyonel yatırımcıydı. Ben davetli de değildim ama söyleyecek sözüm olduğunu düşünerek kendimi davet ettirdim diyor. Ha, e, öyle mi? Tamam, ben Anlamadım aslında. E, yani ilginç şeyler söylüyor. Adı Tomdu da soyadını yakalayamadık. Fakat e, ben... diyor ki yani ben bir profesyonel yatırımcı olarak. Artık bu business as usual dedikleri yani böyle gelmiş böyle gider iş modeli tamamen bunun zamanı geçti. Biz Amerikalılarız gerçeklere bakmak. Korkmay, korkmayız dedi korkmayız. yüzleşmekten. Korkmayız evet. dedi ve yüzleşelim ki artık bu geride kalmış bir model dedi. Şimdi şeyin de o buraya miydi? Sierra Club'in patronu olan evet, Michael Broome o da aynı denklemi kurdu yani e, bir hem right side olacaksın hem doğru tarafta olacaksın hem de kazanan tarafta olacaksın eğer evet. imza varsan dedi. Evet. Kazanan tarafta olmak meselesine getirdikleri zaman tabi iş e, Amerikalıların daha hoşuna da gidiyor. Ve verdiği örneklerde de zaten işte Rüzgara, güneşe yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu söyledi de buradaki insanlar büyük çoğunluğu yani ellerinde elle yapılmış dövizlerde falan bu yenilenebilir enerjilerin ve yeşil ekonomilerin isthm yaratma kapasitesini özellikle vurguluyorlar. Evet. Yok yani, kızım şeyler. Yerliler tabii işin öbür tarafına değindiler ki o konuşmaları çok hoştu. Yani o yani o şeydi kadın. kadın. Ne kabilesindendi ama. Sayık Uzlu, Caki Thomas var. Üçüncü konuşan mı diyorsun? Hemen başlarda konuşan mı? Başlarda konuşan. İlk yerli olarak Evet Jackie, bir kadın vardı. Caki Thomas o. Evet. İlk edema. Ilk, i̇lk edema reisi. Evet. Evet ve şeyden enteresan da bir şey söyledi o, Enbridge şirketine de teşekkür etti tarihte ilk kez beyazlarla yerlilerin bir arada mücadele etmesine evet, işbirliği, işbirliği yapmasına sebep olduğu için filan dedi. şeyin şey falan söyledim. yani ilk başta bize burada bu fırsatı veren Washington yerlerinin reisine teşekkür ederim. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, şeyin, ben hani önce onu sanırım, ondan sonra sanırım şeyini. Yani evet. o çok sıcak karşılandı kadının konuşmaları şeyleri. Sensin. Sesin duyulmuyor artık. Bayağı bir fırtına olması lazım galiba orada. Alo? rüzgar, rüzgar da var galiba. Şimdi iyi mi? Evet, yani şimdi, şimdi daha iyi. iyi. Demin rüzgardan tamam, mikrofonu biraz ağzıma tuttum. Evet. İşte e böyle hocam yani bir şey yok. Bir e, sürpriz yok. Büyük bir şey yok. Hani bir beklenmedik bir olay e, hani böyle ön plana çıkmış bir tanınmış sarmısar falan gibi birisi yok. Yani o star bir şeylik yaptı. Bir adamı, bir topçu abi yaptı. Evet. Bir... Sonra da yürüyüşte böyle abi ara baktım yanımdaydı. Şey olarak yani öyle sıradan kakarak gibi güle güle yürüyordu. Evet doğru. Ama şahane adam yani herkesin dans ettirdi. Hoppap. Doğar. Şey dedi. Öpüldü. Evet evet. <gülüyor> Rahip Lenex yuğutmuş onları. gene rüzgar var anlıyorum anladığım kadarıyla. Evet evet. Evet e, yani bir de Hiçbir tek polis bile görünmüyordu ortalıkta galiba değil mi Çok az ya çok az hocam birkaç tane böyle sokak başlarında atlı polis falan vardı. Millet ekip fotoğraf çekiliyorlardı onlardan gülüyolar. Hani bizim olmadığımız şeyler. Evet. Benim çantada limonlar falan var. Gaz, gazmaz yersek falan diye boş boşuna <gülüyor> limon taşımış olduk New York'tan buraya. Evet. <gülüyor> evet e, yani, yani. Bayağı sol içinde bir ortam var. Evet doğrusunu istersen e, şimdi e, ana akım medya nasıl kapsamış bakacağız New York Times ve Washington Post özellikle Washington'ın gazetesi olarak. Fakat e, yaklaşık e, 40 bin kişinin katılmış olduğu bir şeyden bahsediyorlar. Bu çok aslında benim umduğumun biraz altında olmakla beraber yani Amerika Birleşik Devletleri ve muhtemelen dünya tarihinin en büyük tek iklim gösterisi ve yürüyüşü oldu. Ve belki de ilk oldu. Bunu böyle bir şekilde evet şey yapmak da çok hoş oldu. Karşılıklı olarak izleyebilmek senin içinde Eee herhalde iyi bir böyle bir önemli tabii tabii, fırsat şahane oldu. Yani ben iyi ki gelmişim yani sizin de biraz şeyinizle, teşvikinizle geldim öyle söyleyeyim yani. Estağfurullah. Yoksa tembellik hakkımı kullanırdım <gülüyor> gelmemek şeyinde. Ama işte Ama geldim iyi oldu. Yani görmüş olduk bu güzel insanları, eğlenceye eğlenceye. İnşallah da şey bir sonuç çıkar yani hayırlı bir sonuç çıkar sonuçtan eğer gerçekten burada böyle bir e, ki sona engelleyecek bir imza çıkarsa e, arkası da gelir diye umuyoruz yani. Evet. Şey o yönde. Ana, ana, hani, ana mesaj da o yöndeydi galiba. Zaten e, gerek Michael Brown gerekse de e, yakalayabildiğim kadarıyla çok az duyabildim ama Bill McCubbin'da ve benzeri başka konuşmacılar da şeyi söylediler. Daha bu bir başlangıçtır. Bundan sonra asıl hareket Şimdi başlıyor. Bu samimiyet testi aslında. Yani bu hem şeyde seçim sonrası yaptığı konuşmada hem de geçen hafta o State Union konuşmasında evet. böyle şeyler söyledi. O bunu dedi ya, yani söylediğini dinledik. Artık yapacaklarını görmek istiyoruz. Evet. Bu y da Bismillah şey işte, iki son olayı eğer ki sonunda bir şey yaparsa o zaman talep de yükselir yani insanlar da e, yaptıkları gösterilerin bir anlamı olduğunu bir gücü olduğunu görürlerse daha da ileri gider şey evet. talep de daha yükselir öbür türlü de zaten e, önemli enerji başkanlarından e, enerji uzmanlarından Michael Clare'in de bir, son bir yazısına gördüm ee, yani bu tam bir yol ayrımı olduğunu söylüyor. Çünkü bir tarafıyla işte e, hem bu büyük bir hareketin başlangıcı olacağı e, kesindir eğer dediğimiz gibi ve kazanılırsa. Aksi takdir e, yani bir de e, bu Keystone'a hayır denirse bu endüstri. Evet bu şekilde de Mahmut Boynu delikle Washington'dan DC'den e, yaptığımız yayın dün akşam. Ve iki, bir büyük hareketin başlangıcında bir de sonrasında bittik, biterken yaptığımız yayın bu şekilde yansıtabildik. Bunun, e, hem 9.30'dan sonra tekrar bunu konuşmaya da biraz devam edeceğiz hem de hafta içinde de bu tarihin ilk büyük hareketi oluş, oluştu şimdiden oluştu ve bundan sonra neler olabilir bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Açık gazete. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Merhabalar Bey, merhaba. Can. Evet Ali Bey biz de akşamda işte bu şeyi takip etmeye çalıştık. Washington DC'deki başkentteki iklim eylemini sonuç olarak da ilk defa tarihte bir iklim değişikliğine karşı çeşitli kesimleri bir araya getiren büyük bir hareketin doğuşuna da tanık olduk. Onu da kısmen de naklen yayınlama imkanımız oldu bu sabah itibariyle yaklaşık 50 bin kişiye yakın bir topluluğun katılmış oldu ve bir dondurucu soğuğa ve uzak mesafelere rağmen bunun da çok renkli görüntüleri vardı. Bir de kartal uçtu yerli üzerinden evet. yerli yerli davullarının üzerinden kocaman bir kartalın uçuşunu da seyrettik. İlginçti doğrusu. Evet önce de e, yeni görevlendirmiştiniz Sayın Genetlerim hatırlıyor musunuz? Biz <gülüyor> <Washington'da>. ilkin <gün, gülüyor> hizmet vermiştik bayağı bir ekiple. Evet. Ondan sonra <gülüyor> e, onu aktarmıştık. E, çok iyi olmuş. E, zaten bana da yani bir portallere girdi başlattınız. O zaman artık Sonra eksi 16. Normal bir bölgede kendime görev istiyorum. Zaten anormal bir başkentte de yaşıyorum. Anormal konular üzerinde yoruluşuyorum. Birazdan gelen konuları <gülüyor> <gülüyor> biraz, biraz kurulur, konuşacağız. Bir daha sefere <gülüyor> Tahiti'ye göndereceğiz sizi. <gülüyor> Maldivlere ya da. Vallahi. Benim sorumlarımda hamurlarına da gönderebilirsiniz. Bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> evet. yani... peki biz bugün e, şimdi gene Türkiye'den e, karşı e, çöz, çözmeye çalıştığımız sorunların bir takibine e, bakalım. bakalım bir tane İmralı'da e, yani İmralı adasına Abdullah Öcalan'la e, görüşmeye PKK ile görüşmeye gidecek e, heyetin tespiti var ve onun dışında e, Eşef bitlisin, şeye uğraması. Bugün bu yani bu hafta e, Ergenekon bugün e, savcı hesap e, hakkında talasını veriyor. Ergenekon davası ile ilgili. Evet. E, aslında işte Mısır'da e, Kıbrıs'ta seçimler var. İşte TSK kar bir onaylandı. Pek çok konu var ama biz. Sadece bir eşfikliz davasının zaman aşımına uğradı. 20 yıl oldu çünkü e, Eşref Bitlis e, davası dediğimiz olay, e, işte 17 Şubat 1990 civarında Ankara Esenboğalı'dan dönemin jandarma komutanı eşfikliz'in uçağı yine Ankara içinde e, bir yere düştü ve bundan sonrası ve ilişkin gelişmelerdir bu 20 yıl. Yani uçağın bir tinda düşürüldüğü şüphesi iddiası, bunlar onlarca yayın yapıldı, yüzlerce haber, binlerce haber yapıldı. Bu konuda e, e, bu işin derin devletin bir operasyonu olduğu, bu işin Türk meselesiyle bağlantılı bir mesele olduğu, bu işin Birleşik Devletler'in o dönemde bölgede konuşlandırdığı Çekiç Kuş isimli askeri e, birlikle ilişkilendirildi ve 1992-93 yılları Türkiye'nin tarihi açısından çok karanlıktır Türkiye tarihi tam ve e, e, kara perdedir ama bu dönem daha da koyulaştığı bir dönemdir e, pek çok suikastin Sözallı'nın Uğur Mumcu cinayeti Adnan Kahveci'nin e, trafik kazasının dönemin siyasi figürlerinin Bilim adamlarımın Nahri'nin çoğun ıı, Ardından işte 1940'te ıı, Turan Dursun'un, ıı, bir mit mit müsteşeri, Vesaire çok enteresan bir dönemdir. Ve aynı zamanda ıı, hem Kürt ıı, meselesinde barışın denendiği ve barışın provoke edildiği bir ıı, süreçtir. Ee, Türkiye tarihinin en kanlı ve en, en karanlık dönemlerinden birisidir. Ee, bu, bu bağlamda Eşref Bitlis Komutan, Jandarma Komutanı Eşref Bitlis'in e, Birleşik Devletlerle olan, e, Birleşik Devletler temsilcileriyle olan belgede çatışmalı yüzü, dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'le çatışmalı tarafı, zaman zaman özelliği aynı fikirde kırk nefesinde bakış bakış içerisinde olması ve dönemin birim e, unsulları tarafından oluşturulan ŞİKEM'in, ki çeşitli iddialar vardır. İşte özel Hat Daire'si, CİTE'nin kurduran bölgede yine çekiş güç CIA'ya bağlantılı, yani karanlık unsurların bir arada elalga bir öndüklerinden çünkü Eşref Bütlüsü'ne yapılan suikastı iddia edilen suikastı CİTE'nin en önemli unsurlarından biri olan bölgede önemli bir e, askeri motif olan Cemel Fever'e yaptırıldığı gibi pek çok karanlık hususu içeren bir dava maalesef zaman ışınlığı uğradı ee, Buna bir e, dikkat çekmekte e, fayda var. Evet, bir, bir, e, karanlık bir... tarihinde e, önemli unsurlardan biri de e, aydınlanmadan tarihin e, raflarına bırakılmış oldu. Evet, çok Ama aslında azında... birkaç şey var. E, bir minik parantez açmama izin verirseniz. E, yani özellikle önce uçağın motorunun Buzlanmadan, soğuktan stop ettiği gibi bir iddia atılmıştı ortaya. Fakat bunu bizzat pilotun kardeşinin yapımcı şirkete, Amerika'daki şirkete başvurarak yaptırdığı, aldığı rapordan sonra böyle bir donma ihtimalinin mümkün olmadığı ortaya çıkmış. Olmayacak. Arkasından da tabii bir de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çok yetkili bir heyetin. Hatta birden fazla yanılmıyorsam iki raporunda da e, burada e, patlayıcı madde plastik, patlayıcı madde motor, rotor denilen kısmında ortaya çıkarıldığı motorun e, pervaneleri arasında. Dolayısıyla bunun böyle zaman aşımına uğraması Türkiye açısından son derece e, endişe verici bir şey. ve Ayrıca tar e, Taraf Gazetesi'nde de konuyla ilgili olarak Tarık Bitlis oğlu Verdiği bir demeçte kurumlar geçmişle yüzleşemedi diyor ve zaman aşımına yani savcılığa gelen belgelere göre zamanın MIT müsteşarı bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyormuş Emniyet müdürü bu konu hakkında bir yazı yazmamış koskoca Mehmet Eymür geliyor o gün hakkında bir şey hatırlamıyorum diyor bitin başındaki adam ve sorumluları o konuyu hatırlamıyorlar bile yani bu dosya kapatılmamalı diyor hiçbir şekilde. Eğer soruşturmada hiçbir şey bulunmasaydı bile dosyaya mevcut kurumların bu konuyla ilgili hiçbir şey yapılmadığı notu düşürülmeliydi demiş ki. Çok haklı buluyorum yani. Evet. Yani e Dönemin başbakanı e, yaşıyor. Dönemin İçişleri Bakanı yaşıyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı yaşıyor. Dönemin MİT Müsteşarı yaşıyor. MİT içerisindeki en önemli dairelerin başında bulunan insanlar, Emniyet Teşkilatı e, burada. E, ve e, bu konuya ilişkin e, suskunlukları e, halen devam ediyor. Artık bu konu üzerinde. yani Bütün bu son dönemde, e, açılan davalar işte bugün esas nitelikte verilecek olan savcı tarafından dava benzeri davalarda geçmişte bu bağlantıları e, pek işermedi e, kadarıyla. Dolayısıyla Türkiye derin e, tarihi e, açıkça muhtaç bir şekilde e, devam ediyor ama yani sonuçta geçmişte 1993 gibi koşullarında gençler için söylemek lazım çünkü şu an bildiğimiz hiçbir şey bilmiyorduk. Yani sadece 1978 yılında Özel Harf Dairesi Kontrol Gelin'le işte Seferberli Teknik Dairesi arasında bilgiler ortaya çıkarılmıştı. Onun dışında Milliyetçi Hareket Partisi, Siyahe ve Gelin'de bağlantılarının bir takım şeyler ortadaydı. Susurluk bile yoktu 1993 yılında ee, ve e, Türkiye'deki derin örgütlenmeler hakkında e, bugün sahip olduklarımızın e, yani yüzde biri civarında bir bilgiye... Ee, ama geçen bu süre içerisinde zaten son e, 10 yıl içerisinde e, Türkiye'nin e, bu e, karanlık tarihi, kanlı tarihi üzerine önemli mesafeler alındı ama alınacak e, mesafesi bugüne kadarkinin. Övçülemeyecek büyüklükte daha edinlanmaya muhtaç konular var. Evet bunu i̇şte, mesela çok... ...bunlardan biridir. Evet bence de öyle ve ayrıca da bunu çok doğrulayan bir şey. Bu son söylediklerinizi doğrulayan bir nokta da cumartesi günü gazetelerde vardı mesela tarafta gördük. MIT'in özel harp raporu hakkında genelkurmaydan işleme konmadı diye bir açıklama geliyor oysa savcılıklar raporu darbe komisyonundan istemişti yani iddiaların kaynağı isimsiz ve imzasız ihbar mektuplarıdır deyip meclis komisyonuna sunulduktan sonra raporun işleme alınmadığını söylüyor genelkurmay ama bu doğru değil çünkü komisyon üyesi Önder de rapor savcılıklara gönderildi Kozmiko'da DİNK zirve davası savcıları da belgeleri talep etti diyor yani açıkça özel harp Dairesinin çalışmaları hakkında genel kurmaydan gerçek olmayan açıklamalar geldiğini de söyleyebilir. Şimdi günün birinde e, yani e, bir özel hat dairesi kütüphanesi müzesi kozmik oda e, büyük bir e, yer işgal edecektir bu. Türkiye'nin belgeleri e, ortaya dökülebilirse tabii bunun bir bağlantısı da soğuk savaş dönemi boyunca ve bölgedeki e, önemli rolü bu siyye arşivleriidir başlı yaparak e, şeyleri e, açıdan açıldıkça belki 100 yıl sonra e, pek çok aktörün e, pozisyonu rolü katkısı net bir şekilde ortaya çıkarılacaktır. Eşek bitnis e, e, uç çaağının düşmesi suikasti konusu Ben e, iki hafta önce üç hafta önce Uğurruncu suikasti olmuştu. O yılların şeyine baktığımızda çok çeşitli farklı düşünce yapılarına sahip ve çeşitli grupların figürlerinin suikasta uğradığını tanık oluruz. Aynı zamanda da meşhur 33 askerin barış dönemi Bingel olaylarına şahit oluruz. Bu da Kürt sorununu çözmeye yönelik. İlk ateşkeslerden biridir ve devletle PKK arasındaki görüşmelerin yapıldığı döneme denk gelir ve o da provoke edilmiştir. Yani e, o kadar e, yani işi gidip e, İktidak Terakki'nin e, babali baskınından getirterek, Ali Suhaevi'nin e, 5. Murat'ı indirme operasyonundan e, başlarsak çok derin bir geçmişe sahip paralel. Devlet tarihi ve derin kanlı tarihimiz. Hani bunu e, 1945 tan olaylarından bu yana alıp getirdiğimizde o kadar çok aydınlanmayan, kuşaklara o kadar çok oranda e, olay konu düşen e, tarihimiz tarihi olay var ki e, gerçekten e, herhalde Türkiye'nin önündeki onlu yıllar boyunca ki bunu hafızalarında biriktiren, saklayan, Kuşaklar da kayboluyor ister istemez. Ama son 10 yılda yaşadığımız gelişmeler, yani süsüdük sonrası aşamalar, şimdi ki konuşulmuyordu, değinilmiyordu, bunlara söz söylenmiyordu. Bunun farkındalıkları içerisinde olanlar açısından da zor bir dönemdi. Ama hiç misaf alınmıyor da denmez. Ama bu karanlık sayfalar, aydınlanmaya muhtaç bir şekilde e, duruyor ve ben yine her zaman olduğu gibi e, interdimi koruyorum e, e, bazı figürlerin e, hayatta olması bu konuların aydınlanmaması açısından e, sorun teşkil ediyor onu da başka bir zamanda e, konuşalım Yani Türkiye'nin soğuk savaşta e, siyaset sahnesinde, bürokrasi sahnesinde bulunan isimler e, halen büyük bir bölümü e, hayatta, hayattalar e, ve onların e, hayatta olduğu sürece. Bu konuların aydınlanmayacağı düşüncesindeyim. Bunu da ufak bir soru olarak belirteyim. <gülüyor> evet bunu birkaç defa da daha önce de söylemiştiniz zaten. Uh -huh. Çok önemli bir tespit tabii. Fakat gene de bu, bu çeşitli programlarında açık gazetenin de ve sizin köşenizde de bunların konuşuluyor olması da dediğiniz gibi önemli bir e, mesafede kısmen alınmış olduğunu da gösteren bir başka gösteriyor. Yani Genelkurmar Başkanlığı'nın bizimle ilgisi yoktur açıklaması yapması bile şunun ne Evet. Veda bir kuruluştur diye açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bunlar önemli. Ha metafelinde tatmin etmiyor ama bunlar da önemli yani bu konuda e, Başbakan'ın sadece bir seçim geçiş <gülüyor> içerisinde öğrendiğini düşünürsek kontrol gerliği o özel hakkailesini Evet yani e, nereden nereye geldiğimizi bu konularla uğraşan e, milletvekili ve senatörlerin başlarına gelen birini, ki kırıntı bilgilerdir e, bugünün bilgilerine göre ama e, ya da savcı özü yani. mesela kontrol gerliği ilk evet, söyleyen... tabii, tabii. Evet yani e, bu bağlantıdır ortaya koyan onun için ben Bittis'in oğlunun yani babanızın bir suikatta öldürülmesi ve onun kuvvetli bir ordunun kuvvetli bir generali olması son derece de hareketli bir insan. Şef Bittis Kürt Kürt konusunda bu kadar görüşme yapan bir komutana Türkiye'de rastlanmamıştır. Kürt sorumluluk çözümüne fikirlerine katılırsınız katılmazsınız ama sadece güvenlik tedbirleriyle güvenlikçi tedbirlerle bu işin olmayacağı bu işin bölge halkıyla birlikte yürüyeceği hem güneyiyle hem kuzeyiyle Kürt bölgesinde aşiretlerle oradaki yapılarla onların iki Selahattin'e gidiyordu eşe o bölgede yerel e, görüşmeler yapan eee tüm bence en e, fazla görüşmeler yapan bir insandı. Ve çö o çözüm çözüm arzu eden ettiğini de çeşitli defalar ifade. Bu ettiğini. konuda mektuplar yazıyordu hükümette e, Cumhurbaşkanı o zaman Turgut Özal'e ki Cumhurbaşkanı özelinde e, Kürt sorununa bakışının değişmesi, hatta Türkiye'ye önemli ölçüde bakışının değişmesi Türkiye tarihiydi de e, Gerçek bir şekilde kucaklaşması. Cumhurbaşkanlığı ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı dönemine rastlar. Ee, ve Özal'da sorunun e, müzakere edilmesi gerektiğini söylüyordu. Ee, özellikle e, bu etreflik işte bölge halkının, özellikle e, işte e, Birleşik Devleti'nin o, o dönemde izlediği politika bu e, ki e, unsurları değiştiriyordu. E, ayrıca e, tabii özellikle fikir ayrılığı olan bir nokta bu şeydi 1991'deki e, e, cephenin açılmasıydı. Yani Türkiye'den e, Saddam'ın düşürülmesine dönüp cephenin açılması unsursunu da farklı düşünüyordu bildiğim kadarıyla. Ama Kürt meselesinin çözümüne ilişkin e, müzakere yolunun, diyalog yolunu en fazla üstünde duran e, birebir görüşümü geliştirdi ben e, komutanlarım bence güvenme başka hatırlamıyorum bilmiyoruz da dünyayı ama yansıdığı kadarıyla e, en fazla bu e, müzakereleri götüren insandı. Ocak'la e, bu da e, Irak'ta cephe açılması konusunda farklıydı ama e, şey konusunda e, müzakereler konusunda e, e, bu meselenin nasıl çözüleceği hususunda aynı fikirleri taşıyordu. Benzer fikirleri, ortak noktaları da vardı. E, dolayısıyla e, eşek bitmesi değerlendirirken Türk meselesindeki tavrı aynı zamanda Birleşik Devletleri'nin çekiş gücün. Mesela bakın çekiş gücü kurusundu. Bu ülkede şimdi e, bir çalış, doğru bir çalışma göremezsiniz. Birkaç tane gazetecinin çalışması var ya da kontrolcü çalışmalar tamamıyla ona odaklanmış. Ama o dönemde çok etkin bir şey vardı. Şöyle hatırlatalım, ee, Irak 91 yılındaki Irak Savaşından sonra Kürt bölgesinin 35. paralel e, Saddam yani kapalı bir bölge oldu. Burada bu e, kişilerin demetlen, bu bölgenin demetini çekici güçlerden, sözde uluslararası bir askeri güç ama Amerika Birleşik Devletleri ve incirlik. Peki, e, uçaklar ve e, teçhizat ve personel tarafından ilgisi. burada e, o dönemde e, açıkçası e, Kürt sorununda silahlı İrmeni'de silah, en üst noktaları uğraştığı bir dönemdi ve aynı zamanda beraberinde barış şansları da vardı ve biz o dönem açısından burada özellikle e, Irak'i siyasifi e, biliyorsunuz bir grup Türkiye'de yine 2003'te olduğu gibi Bush, Baba Bush'la birlikte Irak'a girilmesi, kuzeyden bir cephe açılmasını istedi. Türkiye'de başka bir grup da bunu istemedi. Bunun da e, o dönem e, siyasi e, gerginlikte çok önemli bir payı oldu. Kuvvet krizinden sonra yaşadığımız ve bu burada da çekiş gücün o bölgede Türkiye içi dengeleri etkilediği ve Kürt meselesi üzerinden bunu etkilediği Kürt Savaşı üzerinden bunu etkilediği e, ve tarafları birbirine düşürücü yöntemler denediği pek çok özgüde getirildi. Bu anlamda eşitlikli çekişmişten de rahatsızdı. E, yani mutabık olduğu şeyler olduğu kadar özellikle farklı olduğu görüşler de vardı. E, ve o dönemin bulanık suyunda e, düşürülemeyecek bir uçak ve sizin de söylediğiniz gibi pilot sezginlerdi sanıyorum Onun evet. ablasının bu konuda çok e, ciddi şeyler oldu Tabii. uzun süre yani fedakarca e, çalışmaları yaptığımız dönemlerde düşürülüm uçaktan e, kişilerin yakınlarıyla görüşme şeylerimiz olmuştur ki onlar bile konuşmaktan korkarlar köşe bucak yerlerde düşünün yani orada babanız ölmüş e, kardeşiniz ölmüş Bunların dillenmesi, mücadele etmesi bile, şöyle büyük bir baskı altındaydı ki e, uçağın e, o gece e, başka birinin yaklaştığı yine gördüğü tanıklarınlarıydı e, iptal e, söylendi. Uçakta gece uçağın motoruyla birisinin e, meşgul olduğu subay bir kişinin ayrıca ee, C4 ya hatırlamıyorum şimdi. Bir bomba konmuş. Küçük bir Ama bomba yeterliydi zaten pla, pla, raporlarda onu söylüyor. Evet söylüyorum. plastik Mimik bir, bir bomba. bomba konmuş olduğu tespit edildi İTÜ raporunda resmen açıklanmış bir şeydir. Evet. Evet. Yani her ikisi de Çok... gerek sözünü ettiğiniz e, dönemin en ilginç iki figüründen biri Eşref bitlisse öteki de Özal. E, i̇kisi de şüpheli ölümlerle e, öldü, öldüler. De. Çok ilginç yani ama 3 hafta önce de vurmuş, 24 Ocak'ta öldürülmüştü Evet. aynı zamanda o dönemde benim de yakın gazeteci siyasetçi ilişkim olan Adnan Kahveci yani bayağı bir şeyliğimiz vardı Adnan Bey'de ki onun Kürt raporu hazırladı sivil yönden nasıl çözüleceğine ilişkin yani Özal'ın bizzat bu tür konuları kahveciye hazırlatıldı evet o da o da şüpheli bir ölüm. Meşhur bir trafik kazaklığı yani bir otoyolun ilk e, kazalarından biridir o zaman da gündeme geldi. Ailesiyle birlikte e, yok oldu Adnan'da. Aynı zamanda e, Adnan e, kahveci e, şey bir insandı yani ANAP'ın demokrat kanadıydı. E, yani o zamanki doğru, doğru yol part, yani 12 Eylül sonrası merkez sahadaki siyasi eklemleşmeye baktığımızda oradaki kadroları analiz ettiğimizde Demokrat, sağcı diyebileceğiniz insan sayısı fazla değildi. Bunlar devletli endekli kadrolardı çoğunlukla. Değişik alanlardan devşirilmiş. Çünkü siyaset yapma şeyi son derece sıkıştırılmış bir alana sonraki Sonaki gelişmelerle baş tatlı yerlerden insanlar siyasetin içine alınabildi. Hatırlayın yani siyaset yapmak çok sınırlı bir meslek grubu evet. üzerinden yürümeye başlamıştı. Dolayısıyla yani o şeye baktığımda Abdan Kahveci o dönemin e, anahtığında e, hatta DYT'sinde o için baktığımızda o alan içerisinde baktığımızda demokrat bir insandı ve de Kürt meselesinin savaş yoluyla değil sivil yönden nasıl çözülebilen ilişkin e, fikirler geliştiriyordu. Zaten Adnan'ın görevi de Abdan Kahveci'nin fikirler geliştirmekti. Böyle bir e, yaratıcı şey vardı. Siyasette de ee, yani yaşasaydı belki Meşik İlmaz olmayabilirdi. Dolayısıyla o kadar ilginç bir dönemdir ki e, bu dönem Alkarka'ya e, gelen suikastleri 92 ve 93 suikastleri Kürt e, liderlerin Kürt babaların yani kimdir mi? Işte, e, birlikte iş yaptıkları devletle de iş yaptıkları e, kimi e, illegal ticaretle uğraşan Kürt figürlerin, gazetecilerin ışıklandırmıyordu. Bu adam neden öldürüldü? Tuğran Dursun da öldürüldü. Yani bir taraftan. Ve bütün bu paket içerisine baktığımızda gerçekten her seneye Türkiye'nin suikast düşer. Bir şeyler olur. Ondan sonra. Ama bu zaman en yoğun olduğu bir zamandır. Ve tabii ki o dönem açısından yani Kanlı 20 yıl önce kesilebilecek bir kült soyunu ya da bu kadar kanlı gelişmesi engelleyebilecek bir şeyin çözülmediğini evet, görüyoruz. Evet ee, ve bence engel e bu, evet, bu bu noktada en e, önemli e, ve acı e, durum tespitlerinden biri de şey olabilir herhalde e, Tarık Bitlis'in de söylediği gibi e, Şefitlis'in oğlu e, yani. Bu kadar gayri ciddi bir sistemin olduğu bir ülkede geldiğimiz sonuç garip değil demiş. Yani bu işin çözülmesiyle ilgili samimi bir çaba görmüyorum diye de ilave etmiş. Yani e, soruşturma açısından bugünle 20 yıl öncesi arasındaki tek fark soruşturma dosyasının kapandığını bilmemiz. Aynı şey pek çok başka dosya içinde söz konusu olabilir. Hiçbir şey aydınlanmıyor ve üstelik de zaman aşımına göz göre göre böylesine bu kadar önemli bir yani koskoca kuvvet komutanlarından dört kuvvet komutanından birinin şüpheli ölümü ya da koskoca cumhurbaşkanının şüpheli ölümünde dosya kapatılıyor yani o çok kesin ki adamın şeyi bile yapılmadı, otopsi yapılmadı. Bakın yani o dönemin başbakanı Süleyman Demirel hayatta. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ya da Ayk Menteşi hangisiydi onlar? Ayakta. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'e hemen üniyet e, vekili dokunulmazlık verildi. Dönemin emniyet genel müdürü Mehmet Ağar e, olmadığı ya da etkin isimlerden biri. E, o nihayetinde başka bir nedenle içeride. Mehmet Eymur dönemin önemli, nit müsteşeri söylemez Köksal diye yanlış hatırlamıyorsam. O da bugün... E, e, hayatta ve e, hatta e, yorumlar yapabiliyor ekranlarda. E, Mehmet Eymur sitesi var neler yazdım neler şey yaptı ondan sonra bütün diğer komutanları hatırlamıyorum açıkçası ama güvenlik e, kurulu üyeleri dönemin e, bütün şeyler e, insanlar niye geri dön? Hocam derece aslında Tarık e, Bittis kardeşimiz e, yani e, bu bu mesele şey bu hükümet de bundan mesul, zaman aşımına uğraması mevcut deniyor değil mi? Evet onu söylüyor zaten bence yani, e, tarih evet. listesi haklı olarak diyor yani, ki yani hiçbir şey bulunmasaydı bile dosyaya, hiç olmazsa hiçbir şey yapılmadığı notu düşünülerek e, zaman aşımına uğraması gerekiyor. Işte Ergenekonun esas hakkında mı evet. Şimdi neler? siz Ergenekon diyorsanız özelat demeniz lazım. Özelat diincede bunları bakmanız lazım. Evet. Yani ama e, özel ya bu sahip, özel harple de ilgili olarak da genelkurmay başkanı başkanlığı açıklama yapıyor legal bir kurumdur özel kuvvetler konu gizli Aa. ve illegal bir yapılanma değildir illegal faaliyetleri yoktur legal iş yapar şeklinde biraz yani, Oğuz Ataylı'da aziz nesil şey yapmıştı yani 6-7 Eylül olayları Kıbrıs e, Milli Mukavemet Teşkilatı e, yani, yani e, içeride mesela bir kitap var. Arif Doğan diye sistemi ben kurdum diyor ama e, yani sistemi e, kurduran güç Özel Halk Dairesi. Özel Halk Dairesi'nin içinde e, yani Türkiye Genelkurmay Başkanı, Başkanlığı kadroları dışında e, her e, özellikle de Birleşik Devletler ve NATO subayleriyle nasıl e, halvete girdiklerini de e, bütün e, sadece belgelerle yani sadece Türkiye kaynaklı belgeler değil Soğuk Savaş belgeleri de ortaya koyuyor. Yani evet evet aynen öyle. Yani başka şeyleri de konuşacaktık diye mesajları yani yaptık ama bu, bu son derece markada, önemli. E, ama yani bir bir program ayırmak e, gerekiyor. Zaten başka şeyler de ayırmak gerekiyor. Ama e, temel konum şeydi. Yani e, başkanlık. Ve, de, de, de, de, de, de. Onları zaten ama, ama tekrar konuşma fırsatını e, bol bol bulacağımızı olabilir. ümit ediyorum. Ama bu genel bir toparlama olarak o dönemin 93 yılının ve bugüne gelişinin 20 yılın tam 20. yıl hikayesinin 20, 20 yıllık dön dönüşü. Kıcı bir hikayesi versene bu konuda çok yayın var. izleyiciler açısından yani yapılan çok çalışma var. Yani güvenilir şeyler var güvenilir. ama Türkiye'de e, yani konu üzerinde e, sonraki yıllarda e, ama hemen olmadı ha bu çalışmalar. Beş yıl sonra falan başladı. Evet gene de evet. Yani ilk şeyler. Ama gene de e, baya bir şeyler e, yazıldı çizildi. E, bilgiler toplanabilir. Evet, peki bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Ali Bey. Peki hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık gazete. The Elephant, Filesor. Yoko Ono ve Plastic Ono benden dinledik. Bunda Mert bizim için seçmişti. Yoko Ono'nun 80. yaş gününü kutlamaya devam ediyoruz. Çok yönlü hem sanatçı hem aktivist olarak çok yönlü bir kişi. Üstelik de aynı zamanda John Lennon gibi çok büyük bir şahsiyetin eşi olup da onun altında bu adın ağırlığı altında ezilmemeyi de başarması açısından da ayrıca da önemli bence. Şimdi bu there's no imagine there's no fracking diye de ilanlar vermişti yani bir imagine şarkısına göndermeler yaparak John Lennon'ın ve şey yani bir düşünün. Bir hayal bir hayalini kurun. Fracking olmamasının şist Yan, yanal şeylerle petrol çıkartma yönteminin şist kayalarını kırmanın, kaya gazı çıkartmanın. Ve Andrew karşı çok ciddi, çok önemli yazarları, e, ressamları, sanatçıları da bir araya getiren oyuncuları. Yani Selman Ruştü Jeff Koons, Lady Gaga gibi... Pek çok önemli insanı bir araya getirip 50.000'den fazla da imza toplamayı başarmıştı. Başarı da kazandı aslında. Yani şey New York Times'da da kendi bir yazdığı bir yazıyla problemle fracking meselesini de anlatıyordu. Daha Aralık ayında yani bütün kanıtlar ortaya koyuyor ki. Hiçbir şekilde bunu sa sağlıklı güvenilir bir şekilde yapacak bu yöntemi bir Yol yok. Düzenleme yok. Şeylerin bu açılan kuyuların yüzde altısı hemen sızdırma yapmaya başlıyormuş. Fracking yöntemiyle. Yani küçük gibi gelebilir yüzde altı ama bu zaman içinde yıllar geçtikçe yüzde altmışa kadar çıkıyormuş. Yani sızmayı önlemenin hiçbir imkanı yok. O da yeraltı sularına sızdığı zaman işte musluklardan akan bütün herkesin suyu da o zaman kimyasallarla dolu, tutuşabilir bir şey hal alıyor ve bu da metan ayrıca da metan gazını da atmosfere salarak büsbütün korkunç bir küresel iklim değişikliğine küresel ısınmaya yol açıyor diye açıkça bu konuda da ne kadar araştırma yapmış olduğunu ortaya koyan bir yazı yazmıştı yok onu e, opinion ed bütün editorial yani köşe yazarlarına yani dışarıdan da fikir sayfalarına yazmıştı. Bir kampanyada bir ölçüde zaferle de ulaştı denebilir. Çünkü Walikomo da sağlık etkilerinin daha fazla araştırılmasına kadar bu konuyu ertelediğini açıklamıştı. Önemli bir başarı. Ve iki tarafta bir tarafta Donald Trump var. Çırak olarak da kim var? Karşı tarafta yok o onu. Evet. Ama çırak galiba şimdilik daha iyi gidiyor bakalım. Çok önemli bir yani aslında çok e, ilginç boyutları olan bir insandan bahsediyoruz. Daha 1960'larda savaş karşıtı aktivizmi de var ve da beraber John Lennon'la beraber Times Square'de Times Meydanı'nda New York'ta 1969 senesinde ve ondan sonra da bütün dünya şehirlerinde billboardlara sararak War is over if you want it yazmışlardı. Yani savaş biter bitti eğer sen istersen diye. Bir başka şeyinden de daha sonra bahsetme imkanı bulabiliriz yoku onun Julian Assange ile yaptıklarını Pussy Riot'ı desteklediği de çok önemli bir mesele. Ee, Rusya'daki grup feminist punk grubu ki Putin'e karşı ayrıca da Rachel Corey Filistinlilerin e, davasını görüntülerken İsrail askerlerinin e, buldozerleri altında kalarak hayatını kaybeden ona da destek aktivisti. çıkması yani aktivizmi konusunda Herkesin öğrenici epey konu var. Oğluyla beraber yürütüyor. Müzik ve diğer çalışmaları dışında çok ciddi bir hak savunucusu olduğunu da 80 yaşındaki Yoko'ya döneceğimizi belirtelim. Evet Yoko bahsettiği, Yoko sayesinde bahsettiğimiz konuya da aslında geri dönebiliriz. Bu fracking denilen sistem, bu kaya gazı çıkarma denilen sistemle ee, bu zararlı kimyasalların sızdığını, sızarak doğal kaynaklara doğru işlediğini. Ondan sonra bu Keystone XL adı verilen Kanada'daki dünyanın en zararlı kumul petrollerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden Meksika Körfezi'ne gelirken yine sız o boru hatlarından sızdığını. Bahsettiğiniz biraz önce... ...şimdi elimde bir başka sızıntı haberi var... ...yine Amerika Birleşik Devletleri'nden... ...fakat bu seferki konu nükleer... ...ona geçmeden bir tek cümle ekleyeyim... ...bir de bu Keystone XLM... ...boru hattının içinde... ...eylem yapan aktivistler... ...bir geceyi orada... ...geçirdiler kendilerini kitleyip... ...bir bölümüne... ...bir millik filan... ...bir bölümüne galiba geçirdiler ve sabah kalktıklarında bir bakıyorlar. Aa güzel böyle ışıklar görünüyor. Boru hatın içinde. borun evet. Borunun içinde yani. Böyle şehir ışıkları gibi uzaktan gece gibi görüntü inci gibi böyle inci taneleri gibi dizilmiş ışıklı halalar. Güneş sızıyor. Yani döşenmeden daha boru ...daha döşenmeden delik... ...perçin delikleri iyi yapılmamış... ...bunun da fotoğrafı var... ...her yerde var... ...yani hakikaten tam bir... ...tam bir manyaklık olduğunu... ...rahatlıkla söyleyebiliriz... Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde bu manyaklıkları e, ...nükleer e, sızıntı da eklenerek... ...farklı bir boyut kazanmaya başladığından... ...söz edebiliriz... E, ...ABD'nin Washington eyaletinde... ...eski bir plütonyum işleme tesisi... ...yıllardır... ...bu tesiste yıllardır sızıntı olduğu ortaya çıkmış... Hanford nükleer tesisinde tek bir tanktan her yıl 1135 litre radyoaktif madde sızmış olabileceği tahmin ediliyor. Yani bir tondan fazla radyoaktif maddene sızmış olabileceği söyleniyor. Bu durumun ise yeraltı suları kaynaklarına yönelik uzun vadeli bir tehdit oluşturabileceği de belirtilmiş. Sızıntıların yol açtığı kirlenmenin milyarlarca dolara temizlenebileceği, bu temizliğin ise yıl, uzun yıllar alabileceği söyleniyor. Ve Washington valisi Jay Inslee bize bu sorunu yıllar önce çözdüklerine söylediler tepkisini göstermiş. Sızıntı olan tankta yıllardır yıllar süren plütonyum üretiminden arta kalan 1 milyon 700 bin litre radyoaktif madde içeren çamurlu su bulunuyormuş ve bu suyu ortadan kaldırabilecek, arıtabilecek ya da geri dönüşümünü sağlayabilecek bir sistem benim bildiğim kadarıyla dünya üzerinde yok. Tesisin işlediği plütonyum 1945'te Nagasaki'ye atılan atom bombasında da kullanılmış. E, tesisin son reaktörü ise 1987 yılında kapatılmış. Fakat halen yani Nagasaki'ye atılan bu plutonyumu barındıran tesis halen Amerika Birleşik Devletleri içerisinde nükleer sızıntı, radyoaktif maddelerin sızmasına neden oluyormuş. Böyle de bir haber geliyor. Bu da Voice of Amerika haberi. Evet bu konuda ben de o zaman bir ekleme daha yapayım. böyle birbirini kovalıyor. Fikir, fikir tiyatrisi gibi bir şey oluyor böyle. E, yeni 17 Şubat'a kadar sadece ön gösterimi bu şeyi desteklemek için e, Washington'daki büyük iklim için ileri hareketini desteklemek için gösterime girmeden önce internet üzerinden de kısıtlı bir şekilde gösterilen bir film seyrettim. iki senede çekilmiş bu Tarsen denen şeylerin gelişmesi üzerine bir bir su damlasını şeyden buzullardan takip ediyorlar Potomak ya da şey nehrine kadar işte Kanada'daki Alberta'daki nehir kadar takip eden çok ilginç bir film orada e, görülem çok yani sayısız ilginç noktadan bir tanesini söyleyeceğim bu sızma yok atıkları yok etme meselesini orada bir bilim adamıyla konuşuyorlar belgeselde e, şeyden bahsediliyor sürekli Tailing Pondlardan bahsediliyor diyor dil her şeyde her şey dilde de başlıyor ya hı hı. Tailing Pond dedikleri işte bu muazzam miktarda suyla aratılıyor önce bir asfalttan ayrılıyor petrol kısmı işte bu kumu, kumlardan basınçlı suyla e, filan o su Tamamen zehirli bir hale geliyor ve galiba yüzde yetmiş beşini filan bir daha kullanamaz oluyorsun. Belki de tamamlıdır. İyi hatırlamıyorum. Önemli değil. Depolanıyor mu peki? Ha, bu nerede depolanıyor? De evet. İşte depolanacak yer yok. Sadece şimdilik büyük şeyler havuzlarda bekletiliyor. bekletiliyor. Oraya ördekler filan yaban ördekleri de yanlışlıkla uçarlarsa konarlarsa hemen dibi boyluyorlar. Çünkü tamamen zehirliler. Bunun örnekleri de var. Filmde de gösteriyor zaten. Fakat ilginç olan şey o bilim konuştukları bilim adamının söylediği çok ilginç bir şey var. Buna havuz kelimesi yani bahçelerde böyle arka bahçede küçük kırmızı balıkların yüzdüğü havuzlar gibi bir şey geliyor. Pond kelimesi kullanıldığı zaman. Hı hı. Uzaydan uzay istasyonlarından uydudan görülen büyüklükte su Havzalarından bahsediyoruz diyor. Ve nereye koyacakları yok edecekleri konusunda en farklı fikirleri yok. Yani buna izin verildiği takdirde buna devamı işte sonuç olarak bu gelecek. Evet. Tamam. Ee, yakın bir yok etmeyi ne dersiniz peki dünyayı? yani sadece, bir fikir mi var? Evet böyle bir fikir var. Fikir değil de böyle bir öngörü var. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov... Hı. 2030 yılına doğru askeri tehdit seviyesinin giderek artacağını doğal kaynaklar paylaşımı ile ilgili savaşların yaşanabileceğini söylemiş. Ve Rusya'da bu dünya savaşına hazırlanıyor demiş. Askeri tehditlerin seviyesinin dünyanın lider ülkelerinin petrol ve enerji kaynakları, piyasalar ve yaşam alanları üzerindeki mücadelesi ile ilişkili olduğunu değinen Gerasimov, bu kaynaklara ulaşmak için ki Gerasimov'un galiba güneş ve su gibi şeylerden, Güneş ve rüzgar gibi enerji türlerinden de haberi yok. bu haberi var da ilgilenmiyor. E, güneşten e, bilmiyorum yani havadan biraz ilgilenmesi lazım. Uçaklarda ordusunun modernizasyonuydu falan ama farklı bir taraftan bakıyor galiba. Güneşi görmüştür o bence. E, Rusya'nın 21. yüzyılda askeri güvenliği adlı panelde konuşmuş Gerasimo ve Rusya'nın modern silahlarla donanımının 2030'a kadar %70 seviyesine ulaşacağını söylemiş ve Rusya'nın 2020 yılına kadar İskender füzeleri S-400, S-500 füze savunma sistemleriyle hava güvenliğini garanti altına alacağının teminatını vermiş. Hazırmış Valeri Gerasimov. 2030'a kadar yaşarsa e, bu Dünya Savaşı'nı gördükten sonra kendisiyle de... aslında peki... 2030 dediği nedir ki? Şurada 17 yıl bir şey var. Yani açık radyonun... E kurulup yayın faaliyetine geçtiği süre kadar bir şey var yani. 2015 olarak en son örgün görmüştük Kuzey bugün kadar. Kuzey Buz Denizi'ndeki buzulların e, yavaş yavaş dağılmasını ki bununla da alakalı yeni yavaş yeni diyorlar. Yavaş yavaş ki aniden dağılması tabii ki. Evet, aniden. <gülüyor> Yaz buzlarının ama dahaısı var. Belki de onu bile bulmayacak daha da kısa. Önümüzdeki sene de olabilir. Şimdi yeni son rapor onu da gösteriyor. İşte doğru. o yüzden 2030 belki bir geç doğru, tarih haklı olabilir. Doğru, olabilir. Peki kim kazanacakmış bu savaşı? Doğal kaynaklar için yapılacak savaşı? Benim favorim e... modern silah donanımının %70'e çıkarılacağını söyleyen Gerasimov'un Rusya'sı mı? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi kentindeki fuarda bunu kim, kimin kazanacağına dair birkaç ipucu elde edebilirsiniz galiba. Dünyanın en sağlam aracı diye tanıtılan 16 tonluk e, mağrıdır. Panzerini tanıtımı için moda makyajı yapılmış. Bu devasa tankere. Dünyanın en sağlam savaş aracına. Tanker değil, sa tank. Tank, evet. Ee, ünlü tasarımcı Gavin Raja yapmış bu tasarımı. Güney Afrika kökenli Paramount grubun ürettiği Maurer e, tankı için e, Swarovski kristalleriyle süslemiş altın krom ve Bronz kamuflajlar uygulamış tankın üzerine ve elmaslarla döşemiş tankın muhtelif yerlerini. İşte şimdi burada bak Mert kıskançlıktan ilaya birbirine karışmış vaziyette hasetten. Çünkü o bütün o uçak tasarımlarında bir Swarovski ile süsleme fikrini akıl edememiş. Ama Mert kamuflaj yapmıyor. Ben zannetmiyorum bunun Mert'in kıskanacağı bir şey olduğunu. Mert'in yaptığı uçaklar gayet motor bile kullanmıyor. Yani doğrudan güneş, güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışan uçaklardan bahsediyoruz. Eğer Mert'in tasarımlarından bahsediyorsak. Fakat burada var. bir taraftan Parmak balut, enerjisi. bir taraftan elmas. Aynı anda giriyorlar ve pek de aslında birbirinden farklı olmayan iki şeyden bahsediyoruz. Böyle bir kombinasyona girmişler Birleşik Arap Emirliklerindeki tank fuarında. Moda Hı. fuarında mıydı yoksa? Kafam karıştı şimdi. Moda, otomobil, otomobil fuarı da... Var. Çok da güzel. Superman şeyiyle S'sı var ya Süpermen'in evet. göğsündeki işareti. Onu gösteren moda e, otomobil e, modellerinin sergilendiği bir Washington'da açılmış bir moda e, araba fuarı gördüm. Hangi haberin arasına konmuş dersin bu? Hangizin acaba? Dünkü eylemi gösteren e, yazan arka sayfalara konmuş bir Washington Post haberinde arasında da bu araba fuarının fotoğrafını gördüm. Çok sevindim. Ben Süpermen'in o kıyafetini, pelerini ve şeyini çok severim. S harfli. Mavi üzerine sarı ve kırmızı. Madem fuarlardan bahsediyoruz yeni bir fuar tanıtımını da yapabiliriz. Peki, şey bitirelim istiyorsanız. Ama Washington Post'un haberinde biraz daha duralım üzerinde. Bu ee, Keystone boru hattına muhalefetini bildirmek üzere kalabalık yürüdü diyor. Birkaç bin kişi vardı diye vermiş Washington Post'u. Washington Washington Post yani Washington'ın gazetesi birkaç bin 50 bin kişiye yakın insanın yürüdüğü ve her kesiminden Amerika'nın gelmiş 16 eyaletten... Bütün eyaletlerinden bir kere gelenler var da 16 eyalette de ayrı destek eylemlerini yapıldığı bir olayda şeyden bahsediyoruz. 35 bin ne 50 bin hatta 50 binden fazla olduğunu da söyleyenler var. İnanılmaz bir 4 saatlik eylem var, tarihin ilk büyük, en büyük iklim alethar, iklim değişikliğine karşı koyma eylemi. ...Obama'ya en düşük... ...bunu arka sayfalardan veriyor... ...ve birkaç bin kişi katıldı diyor... Ee, ...bu haberin hemen önünde miydi peki... ...Araba Fuarı'nın haberi? ...içindeydi, 2013 haberi içinde. Chicago'daymış... ...pardon hemen... ...ve çok beğendim ben... ...ve zaten hemen şeyi bıraktım... ...haberi okumayı... ...tam şeyi de okuyordum... ...Sheldon Whitehouse'un senatör... ...Obama'ya... ...yardım etmemiz lazım ve bunu... ...kararı almalıdır diye ve kolej lise öğrencilerinin Mahmud'un da bahsettiği saatler saati gelip bu şeye katılan öğrencilerin bulundu olayı ama işte böyle görmüş Washington Post şey New York Times biraz daha ayrıntılı bir haber görmüştü The Washington Post bunu business sayfasında koymuş zaten. E i̇şte i̇ş. Fracking diyoruz, Keystone XL diyoruz bir iş olarak görüyorlar. Fakat burada da yapılan konuşmalarda aslında bunun pek de kar getiren işler olmadığı da belirtildi. İş sayfalarında verdiğine, vermesine rağmen, neyse ki Steyr'ı görmüşler aslında. Yani Keystone için milyarder, karşı çıkan milyarder iş adamını fosil yakıtlarla artık geçmiştir. Bunu kullanmanın zamanı diyen milyarderi de koymuşlar neyse ki. New York Times'de daha geniş bir haber vardı ama o da birinci sayfaya çıkma durumunu öngörmemişti. Zaten çevre departmanında lağvetti New York Times gazetesi biliyorsunuz. Yazıda dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de özellikle Kanada'nın Kanada siyasetçilerinin Obama'nın yönetimini tehdit etmemekte dikkatli davrandıklarını ihtiyatlı davrandıklarını ama yakın ilişkilerinde eğer Obama bunu reddederse birazcık hafif dedeleneceğini de ima ettiklerini gösteren politik bir analiz yapıyordu. Yani gezegenin geleceğiyle çoluk çocukla ya da şu anda yaşayan insanların yerlilerin filan hayatıyla ilgili pek ilgilenmemiş New York Times gazetesi anladığım kadarıyla böyle İran ve Afganistan konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefiki olduğunu ve ticari olarak da çok yakın dostu olduğunu anlatan bir yazıyla giriyorlar 3 imzalı bir yazı John Broder Conford Kraus ve Ian Osten yazıları yani imzalarını taşıyor. Aldığı meselede jeopolitik olarak bakmak daraltır mıyız, daraltmaz mıyız Kanada'yı? Obama'nın gücü yeter mi yoksa Kanadalılar ne yaparlar filan diye bakmışlar. Şirketin Shell Kanada'yla da konuşmuşlar üstelik. Shell Kanada yöneticisi de ee, Lorraine Mitchell Moore diye birisi ee, inşallah Keystone geçer ama tek opsiyonumuz tek seçeneğimiz bu değildir demiş New York Times ve ana akım medyanın meseleyi nasıl kapsadığını gördük şimdi daha sonraki konuşmalarda e, kimlerin neler söylediğini daha ayrıntılı olarak size başka programlarımızda yarın ve daha sonraki günlerde de vereceğiz neyle bitiriyoruz dedi Neyle bitiriyoruz? Darwin'le bitirelim mi peki? Tekrardan Darwin'e ufak bir atıfta bulunarak bitirelim mi? Yani biyolojik bir ortamda yaşadığımızı dünyanın, dünyanın canlıları yöneten fizik kanunlarıyla bağlı olduğumuzu anlatan bir adamdır benim bildiğim Darwin. Kardeşim bu bir inanç değil ki bilimsel bir teori demiş ee, Nihat Ergün, yani, teknoloji bakanı. Bilim ve sanayide bunun içerisinde, bakanlığın içerisinde. E, akla adam aslında inançlar tartışılmaz çünkü. Evet. E, sadece bilim tartışılarak bir yere varılır. O bilimsel bir tartışmayı mı öneriyor Darwin'e karşı? Şunu öneriyor, e, bilimi inancın yerine koymaya çalışırsan çatışma çıkar koyma diyor. Yani bilim bir kenarda dursun, inanç bir kenarda dursun. Evet. E, haklı. Evet. Ee, bir de şey diyor. E, Tanrı parçacı araştırmasına tekrardan atıfta bulunuyor. Söylemiştik bunu ama tekrardan söyleyelim. Diyelim ki diyor Nihat Ergün. Evren büyük bir patlamayla yaratıldı. Diyelim diyor. Hmm. Mesela. Misal. E, misal. Din adamlarının kaygılanmasına gerek yok. Bu patlamayı kim yaptı? Arkasındaki irade Allah'ın iradesidir. İnançlar bilimsel gelişmelerden zarar görmez diyor. Tanrı yoktur demek bilimsel değil ama Tanrı'ya inanmıyorum demek bir tercih meselesidir diyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Nihat Ergün. Evet. Svar ve yine de Swarovski kristallerini Mikrofonuna ve diğer araçlarına koyuyor. Yok bu aralarki favori aracı ilk yerli deniz araştırma gemisi TÜBİTAK'ın Marmara. TÜBİTAK Marmara'ymış ve TÜBİTAK Marmara'da denize indirilmiş. Bundan önce galiba bir Piri Reis vardı. Piri Reis e, baktılar gidilmiyor. E, yeni bir gemi TÜBİTAK hazırlamış ve bu gemide artık çalışmalarına başlayacakmış. Varovski kristal camları olmadan olmaz. Ben bu kadar bilir, bu Peki. kadar söyleyeyim. Evet, Dear Yoko'yla bitirelim bugünkü programı. Aslında o Yoko'yla başlamıştık. Çok hoş bir şarkısıyla John Lennon'ın gecenin ortasında ismin, ismin isminle çağırıyorum. Banyonun ortasında isminle ya da tıraş olurken aklıma geliyor Bir rüyanın ortasında ismin aklıma giriyor Ya da bir bulutun ortasında diyordu O da çok hoş bir aşk şarkısı Şimdi diye diyor Yoko Bunca yıl sonra diyor Sen burada yokken özlüyorum Keşke burada olsaydın sevgili Yoko'm ve bir günlüğüne bile olsa Uzaktayken seni özlüyorum inşallah Hep böyle olur Beraber oluruz Diye çok hoş bir şarkısı daha var Hiçbir zaman seni bırakmayacağım Diyor Hiçbir zaman seni bırakmayacağım Sensiz ben Tek yönlü bir Tek yönlü düşünen bir Adamım diyor Ve bütün her şey Bir yana İkimiz aslında bir tek kişi yapıyoruz, oluşturuyoruz. Tanrıça gerçekten aşkımıza gülümse de sevgili yok o diyor. Diye yok o şarkısıyla bugünü bitiriyoruz çoğunlarından. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. A one, a Well, hello hell, even after all these years, I miss you when you're not here. I wish you were here, my dear, Yogo. Even if it's just that day, I miss you when you're away. I wish you were here.